Polyan. Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere Polyan adlı sürekli oyunumuzun 6. bölümünü sunuyoruz. isterseniz Pollyanna'nın zorla konuşturduğu o adamı ben de iyiden iyiye merak ediyordum Küçük kızın tarifinden pek bir şey anlayamıyordum çünkü İyi bir tesadüfle o gün parkta otururken o adam da parka gezmeye gelivermişti O sırada Pollyanna benden ayrılmış parkın havuzundaki balıkları seyrediyordu Onu görür görmez hemen yerinden doğruldu aydın küçük kız Sana şimdiden güneşin parladığının farkında olduğumu söyleyebilirim <gülüyor> Bunu söylemenize hiç lüzum yoktu efendim Çünkü sizi görür görmez bunu fark ettiğinizi anlamıştım Ya öyle <gülüyor> mi? Evet efendim Gözlerinizin <gülüyor> içinden gülüşünüzden anlamıştım <gülüyor> Ay Allah iyiliğini versin senin çocuk Ömürsün sen ömürsün vallahi ömür <gülüyor> Neyse Hadi şimdilik hoşça kal bakalım küçük şeytan. <Gülüyor> güle güle bayım. Boliana, Boliana. <Gülüyor> o adam dediğim bu mu? <Gülüyor> evet. Aman ya demek seninle konuşuyor. E gördün işte, artık hep konuşuyor benimle. Tövbeler olsun. E peki onun kim olduğunu biliyor musun? Yok. Sen biliyor musun? Aman yavrum bu adam hiç kimseyle konuşmaz. Yıllardır böyledir bu. Sadece iş için bazılarıyla ahbaplık eder o kadar. Adı John Pendleton'dır. John Pendleton? Oo, adını öğrendiğimi öyle memnunum ki. Ee, Pendleton tebesinde koca bir evde tek başına oturur. Evet. Evinde ahçısı bile yoktur da günde üç kez yemek için aşağıya lokantaya iner. Allah Allah garip şey. Oradaki bir garson kızı tanırım. O bu adamın ne yemek istediğini bildirmek için bile ağzını güç açtığını söyler. Çok kez ne yiyeceğini kendisinin kestirmesi gerekirmiş. Yedikleri şeylerde daima ucuz cidden olmaları lazımmış. Doğrudur. İnsan yoksul olunca daima ucuz cidden şeyler yer. Babamla beraber çok zaman da altmış centlik kızarmış hindiye bakar kuru fasulyeyi yedik. Ama yine de buna sevindirdik. Çünkü kuru fasulyeyi gerçekten de severdik. ...bir de sevmeden yemek zorunda olanları düşünün ensi. Acaba Mr. Pendleton kuru fasulyeyi sever mi ki? <gülüyor> Ama ne bileyim ben şekerim. Sevse ne olacak, sevmese ne olacak. Hem o yoksul bir adam değil ki. Yoksul değil mi? Tabi ya. Babasından kalan dünya kadar parası var. ...bu kasabada onun kadar varlıklı kimse yoktur diyebilirim. İsterse yemek yerine para yer, para. Ölüse neden yoksul bir adammış gibi hareket ediyor? Cimri de ondan. Herhalde paralarını istifleyip üstüne oturuyordur. <gülüyor> <gülüyor> Hiç böyle şey duymamıştım ben. Her şey bir yana. Gerçekten bu adamın seninle konuşması bir mucize Pollyanna. Vallahi de billahi de bir mucize. Hiç kimseyle konuşmaz o. Koca koca eşyalarla dolu evinde tek başına oturur. Hiçbir iş yapmaz mı? Ee, bazı yıllar haftalar süren seyahatlere çıkar. Hep de doğudaki ülkelere. Aa, aa misyoner papası demek. Yok canım daha neler. Dönüşünde kitaplar yazarmış. O ülkelerde gördüğü şeyleri yazıyor derler. O seyahatler için dünyanın parasını döker de burada bir kuruş bile harcamak istemez. Tabi istemez. O ülkelerdeki yoksullar için para biriktiriyordur da ondan. Gerçekten de çok tuhaf çok değişik bir adam. Tıpkı Mrs. Snow gibi eh, Bu da onun bir başka türlüsü işte Biliyor musun Şimdi o adamın benimle konuştuğunu Her zamankinden fazla sevindim ben. Sevinmek Daima her şeye sevinmek işte Pollyanna'nın işi gücü buydu. Ama işin güzel tarafı bu hissini başkalarına da aşılamasını bilmesiydi. Bunu o kadar güzel, o kadar rahatlıkla yapıyordu ki... ...karşısındaki en kötümsel insan bile elinde olmadan ona uyuyor... ...onun gibi görmesini, düşünmesini öğreniyordu. Buna en iyi örnek Mrs. Snow'la Mr. Pendleton'dı. Hatta bir bakıma hanımım Miss Polly'de diyebilirim. Çünkü onda da yavaş yavaş bazı değişiklikler görünmeye başlamıştı. Fakat esas büyük değişiklik birdenbire oldu. Bu Pulyana'nın üçüncü büyük mucizesi Zafer'iydi. Bir sabah teyzesiyle terasta oturmuş dikiş dikiyordu. Ben de onların önünde oturdukları odanın tozlarını alıyordum. Cam açık olduğu için konuştuklarını olduğu gibi duyabiliyordum. <Gülüyor> Poli teyze, biliyor musunuz günlerim ne kadar güzel, ne kadar mutlu geçiyor. Şimdi hayatından öyle memnunum, öyle memnunum ki. Günlerinin güzel geçmesine ben de memnun oldum Polianla. Ama bu yeterli değil. Günlerin güzel olduğu kadar istifadeli de olmalı. Aksi halde vazifeme tam yapmış sayılmam. Demek aynı zamanda istifadeli de olmalı. Peki. İstifadeli ne demek için Ne demek mi? Ee, şey e, yani istifadeli olmak, yararlı Hı. olmak, iyi bir şeyler yapmış olmak demektir. <gülüyor> Aman ne acayip çocuksun sen Poliyan'la. Demek sadece sevinmek yararlı değil öyle mi? Tabii değil. Vah vah. Korkarım bu oyunu sizinle hiç oynayamayacağız Politeze. Oyunu mu? Ne oyunu? Babamın <gülüyor> hiç, hiç hiç. Hiçbir şey yok diziciğim. Pekala neyse dersin bitsin de senin odana gidelim Oradaki dolapların birinde beyaz bir yün şalım olacaktı Akşamları serinlikte lazım oluyor Anne iyi demek benim odama misafir geleceksiniz teyzeciğim <gülüyor> Misafire bayılırım ben Hele insanın kendine ait olan odasına misafir gelirse Tabi önceden de kendime ait bir odam vardı ama kira evlerindeydi Kira evleri insanın kendi evi gibi olmuyor Şimdiki odam benim sayılır öyle değil mi? Evet e, tabi Polly İşte bunun için şimdi odamı çok seviyorum teyzeciğim. İçinde bütün istediklerim... halılar, perdeler, tamlolar... ...aynalar olmasa da seviyorum hem. Evet. Evet Polly hem. Hiç önemli bir şey değildi. Hiç. Olsun. Madem ki bir defa söyledin... ...gerisini de tamamlamalısın. Hiçbir şey değildi Polly Sadece güzel halılar, dantel, perdeler filan tasarlamıştım da... ...ama tabi... Hiç... Demek böyle şeyler tasarlamıştın. Ama bunu yapmamam gerekirdi biliyorum. Fakat çoktandır böyle şeylerimle olmasını isterdim de bir türlü olmazdı. Herhalde bu yüzden bazı şeyler tasarlamaya cesaret etmişimdir. Bizim hiç böyle şeylerimiz olmadı teyzeciğim. Böyle olmasa bunları o kadar çok ister miydin? Anlıyorum. İlk geldiğim gün evinizdeki güzel eşyaları görünce... ...kim bilir benim odam ne kadar güzeldir diye düşündüm sonra... ...sonra... ...ama inanın bana bu his bir dakikacık sürdü... ...yalnız bir dakikacık sonra hemen sevinmeye başladı... <gülüyor> ...evet Poli teyze... ...örneğin masamda ayna nasıl sevindim çünkü... ...ayna olmayınca çillerimi görmüyordu... <gülüyor> ...sonra penceremden görünen manzaradan daha güzelini gösteren bir tablo olamaz diye düşündüm... ...ayrıca... Vallahi karşı o kadar iyi davrandınız ki. Pekala. Pekala Pollyanna. Yeteri kadar konuştun ve çalıştın. Artık serbest. Aslanım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Benli biraz Tom Bobayla gevezelik etmeye gideyim bari. Şimdi lüksçük halim. Oh. Nancy? Nancy. Geliyorum efendim. Buyurun Miss Harrington Nense, İşim bitince hemen Miss Poliana'nın eşyalarını Kendi odasının altındaki odaya indir Şimdilik yeğenimin O odada yatmasını istiyorum Emredersiniz Miss Harrington Hemen şimdi Derhal İşte bu bir mucizeydi O an yanında çalıştığımdan beri ilk defa olarak Miss Harrington'a karşı bir sevgi duydum içimde Tavan arasına hiç bu kadar çabuk çıktığımı hatırlamıyorum Kahkahalarla gülmek, hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyordum Beş dakikada Pollyanna'nın eşyalarını yeni odasına indirivermiştim Vazosuna çiçekler koydum Perdelerin kıvrımlarını, halların saçaklarını düzelttim Gümüş çerçeveli aynayı bir daha bir daha parlattım Duvardaki tabloları sanki çarpık duruyorlarmış gibi yerlerinden oynattım. Kuş tüyü yastıkları iyice kabarsınlar diye bütün hırsım bütün neşemle patakladım. Oh, artık mutluydum. Nihayet Polyanacı'nın istediği gibi istediğinden de güzel bir odası vardı. Sonra bu güzel haberi bir an önce ona verebilmek için uçarcasına merdivenlerden inip bahçeye fırladım. Polianna çabuk çabuk buraya gel Çabuk Ne var? Ne oldu? Ee, harikulade bir şey oldu Polianna Harikulade bir şey Öyle sevineceksin ki İyi ama o şeyin ne olduğunu bilmeden nasıl sevinebilirim? Çabuk söyle meraktan oh. en Haklısın canım haklısın ee, Şimdi sıkı dur bakalım O şeyin ne olduğunu söylüyorum Hadi hadi hadi Poliannacığım Bugünden sonra kendi odanın altındaki odada yatacaksın Çünkü artık orası senin odan oldu Neresi? Nefsi, benimle şaka etmiyorsun değil mi? Vallahi de, billahi de doğru söylüyorum! Eşyalarını yeni odana taşıdım bile! Yaşasın! Yaşasın, yaşasın! Benim de bir güzel odam oldu nihayet Nefsi! Seni çok öpmüştüm! <gülüyor> dur, dur! Deli çocuk, deli çocuk! <gülüyor> beni <gülüyor> boğacaksın! <gülüyor> Bağışla beni Nefsi! Sevinçten çıldırmış gibiyim! <gülüyor> Şimdi hemen gidip Poli teyzemi görmeliyim gel! Gel de ona nasıl teşekkür edeceğimi sende! <gülüyor> Odayı verdiğiniz doğru mu? Ne Lol nevettiğiniz lol Pollyanna Ne <gülüyor> oluyorsun kuzum bu ne? <gülüyor> Tabii o odayı sana verdim <gülüyor> <Of> benim canım <gülüyor> Balım canım Bir tane de sesim Harikulade Bunun için nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum <gülüyor> şişt, şişt, Sakin ol Pollyanna <gülüyor> <gülüyor> Konuşmalarla <da gülüyor> insanı adeta yaylım ateşine tutuyorsun <gülüyor> Bu değişikliğin <gülüyor> hoşuna gittiğine Ben de memnun oldum Güzel eşyaları madem ki bu kadar seviyorsun... ...onları kullanırken de dikkatli olmalısın. Şimdilik bu kadar Pollyanna. Lütfen şu iskemleyi de yerden kaldırıver. On dakika içinde bir iskemle devirip... ...iki kapı çarptığının farkında mısın? Evet efendim, biliyorum. Ama o kadar sevinçliydi ki... ...hani benim yerimde siz olsaydınız kapıları böyle... Polly ...sizin hiç kapıları böyle çarparak kapattığınız oldu mu? Evet, evet, evet. tabii ki hayır. Ya, vah vah, Poli teyze pek yazık. Ee, yazık mı dedin? Evet. Niye o? İçinizden gelseydi siz de kapıları çarparak kapatırdınız tabii. Yapmadığınıza göre demek ki hayatta hiçbir şeye sevinmediniz. Yoksa siz de çarpardınız kapıları buna eminim. Hiçbir şeye çok sevilmediğinize çok üzüldüm Poli teyze. İnanın ki çok üzüldüm. Polyan mı Kolyamla Aktı Sürekli Oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte 7. bölüm.